Değerli dinleyenler merhaba. Cemre Beklentesi programının yeni bölümü başlıyor. Başlık, İnşirah Sana'a karşısında Şükür Çağlayan'ı. Nimet Şükür Salih Dairesi Bir sonraki ayet-i kerimede ise ve refa'na zikrak namı celilini yad cemil yapacak şekilde yükselttik ha yükselttik ifadeleriyle nimetler silsilesindeki ayrı bir nimet zikredilmiş ayrı bir tebşirde bulunulmuştur Allah celle celaluhu peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi her hamlesiyle farklı bir lütuf ve ihsana mazhar harkılmıştır. İki cihan serveri Aleyhi Ekmelüttahaya her bir nimet karşısında şükürle gerilip gürlemiş, hamdü sena duygularıyla dolup dolup boşalmıştır. Bunun üzerine Cenab-ı Hak da onun üzerine saanak saanak rahmetini indirmiş, her defasında farklı bir rıza ufkuna erdirmiş ve ilahi hoşnutlukla ayrı bir inşiraha ulaştırmıştır. Evet, öyle bir salih daire oluşmuştur ki Cenab-ı Hak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in içine inşirah saçmış. O şerefli nevi insan ve Feridi kevnu zaman da bu inşirahı ona ulaşma istikametinde değerlendirmiştir. Böylece surenin sonunda ifade edildiği gibi usurde yüsürü yaşamış, zorlukları kolaylıkla aşmış, yüsürde de usurleri aşma adına metafizik gerilimle dolmuş, feradan iştigale, iştigalden feraha yönelmiş, bütün bunların mukabilinde Cenab-ı Hak da o Feridi i zamanın içine inşirah çağlayanları akıtmıştır. Bu inşirah hali, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de yeni bir azim, yeni bir cehd, yeni bir gayret ve yeni bir heyecan uyarmış. Bunun karşılığında o da bu heyecanın hakkını vermiş ve hayatında hiçbir boşluğa yer vermeden, bütün bir ömür boyu tasavvurlar üstü bir gayret, bir performans, bir kulluk ortaya koymuştur. Benzer bir mukabeleyi İnşirah suresinden önceki iki sure olan Duha ve Leyl surelerindeki ilgili ayetlerde de görebiliriz. Şöyle ki Cenab-ı Hak Leyl suresinin son ayetinde وَلَسَوْفَ يَرْبَٓا Yakında o razı olup hoşnutluğa erecek buyurmaktadır. Bu ayeti Duha suresinde geçen وَلَسَوْفَ يُعْط۪يكَ رَبُّكَ terba" Doğrusu Rabbin sana vereceklerini öyle bir verecek ki hem ondan hem de verdiklerinden tam razı olacaksın. Ayeti kelimesiyle beraber düşündüğümüzde karşılıklı mukabeleyi görebiliriz. Evet, Allah Celle Celaluhu razı olursa, insanın içinde de rıza duygusu şahlanır. Diğer yandan, bir insan esbab adiye planında iradesiyle rızayı ilahi peşinde olur. Cenab-ı Hak'tan gelen her şeyi gönül hoşnutluğuyla karşılarsa, Allah Celle Celaluhu da o insandan razı olur. kendine hitap ediyor gibi oku. Meselenin bize bakan yönüne gelince Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kendi ufku seviyesinden yaşadığı muhakkak bir sıkıntı ve mudayakadan sonra inşirahı sadra nail olmuştu. Bizler de maruz kaldığımız değişik sıkıntı, hafakan, kırgınlık, hatta köpürme ve taşkınlıklarımızda ki bütün bu zaaf ve boşluklar bizim için söz konusudur, meskûr hallerin insanlığın iftihar tablosu hakkında kesinlikle düşünülemeyeceğini biraz önce ifade etmiştik, bir uzaklaşma ve kopukluk yaşayabiliriz. Manevi hayatımızda bir inkıta olabilir, İç alemimiz ışıksız, karanlık bir atmosfere bürünebilir, işte böyle bir zamanda Allah'ın lütfu inayetiyle eğer hala çizgimizi koruyabiliyor ve dönüp tekrar Cenabı Hakk'a teveccühte bulunabiliyorsak zırliyet planında biz de inşirahı sadra mazhar olabiliriz. Allah celle celaluhu bizim sadrımıza da inşirah verir. Kalbimizi açar, gönlümüzü coşturur ve bizi yeniden şahlandırır. Hani vasıta sahiplerinin kullandıkları benzini bitirip tükettikten sonra, bir istasyona yanaşıp depolarını yeniden benzinle doldurdukları gibi, Cenab-ı Hak da enerjileri bitip tükenen hakikat yolcularının vasıtalarını semavi bir enerjiyle yeniden doldurur. Dolayısıyla rahatlıkla diyebiliriz ki, Asliyet planında efendiler efendisi Aleyhissalatu vesselam için söz konusu olan inşirah hisadır meselesi zırliyet planında ümmeti Muhammed için de her zaman söz konusudur. Zira o Aleyhissalatu vesselam hangi sofraya oturmuş? Allah'ın hangi nimetlerinden istifade etmişse gözü o sofrada olan peyrevlerini de o nimetlerden mahrum bırakmamış. Onlar için de kapıyı ardına kadar açık bırakmıştır. Evet. Hepimizin Cenabı Hak'tan böyle bir istek ve dilekte bulunmaya hakkı vardır. İsterseniz bu isteğinizi "Allah'ım, elem nişrahleke" suresinin sırrıyla beni serfiraz kıl şeklinde ifade edebilirsiniz. Eğer ısrarla bu şekilde duaya devam ederseniz Öyle inanıyorum ki, Allah Celle Celaluhu da hakikatleri kavrama, değerlendirme, analiz ve sentez yapma, tahlil ve terkipte bulunma mevzuunda size fevkalade istidatlar bahşeder. Ancak bu tür bir mazhariyete nail olmak için ilmi bir altyapının olması da çok ciddi bir önem arzeder. Zira Allah Celle Celaluhu insanların bilgi ufku, ve o ufuk istikametinde talep edilenlere göre lütufta bulunur, nimet bahşeder. Mesela bir çoban kendi iş ve meşguliyeti çerçevesinde böyle bir talepte bulunursa, onun bu türden isteklerine karşı Cenab-ı Hak da ona koyunlarını nerede güdeceği, otlak yerleri ve temiz suları nerede bulabileceği, sürüsünü yırtıcı hayvanlara kaptırmamak için alması gereken tedbirlerin neler olduğunu ve benzeri hususları ilham eder. Buna karşılık bir ilim erbabı da, marifetullah ve muhabbetullah istikametinde dua ve talepte bulunmuşsa, Cenab-ı Hak da o şahsın elde ettiği ilim ve müktesebatı, onun için bir meşale, fener ve projektör yapar ve ona, Hakikate giden yolları açar. Gönlünü irfanla doldurup dilinden hikmet pınarları akıtır. Bundan dolayı her bir mümin İnşirah suresini kendisine hitap ediyor gibi okumalı. Okuyup ondaki esrarı duyup hissetmeye çalışmalıdır. Yoksa günümüzde yaşayan bir mümin ezelden gelip ebede giden Kur'an'ı mucizül beyanı Geçmişte bir dönem indirilmiş ve sırf o dönemin insanlarını muhatap alan bir kitap nazarıyla ele alır. Onu mütalaa ve müzakere ederken, sadece geçmişteki alimlerin dediklerini mütalaa'ya koyulursa, Kur'an'ın hep başkalarıyla alakasını görür ve farkına varmadan kendisini onun o ışıktan atmosferinden dışlamış olur. Bu halde bize düşen Fatiha suresinden Nas suresine kadar baştan sona bütün Kur'an-ı Kerim'i asliyet planında olmasa da zilliyet planında kendimize hitap ediyor gibi okuyup mütala etmektir.